وك الصخره الملساء فاما ما لم يكن من جنسها كالمعاد فلا يجوز التيمم به اي معدن جنسinden olan şeylerle kesinlikle bunlarla teyemmüm almak caiz değildir ve o قول ابو حنيفه رحمه الله ومحمد يوافقه بضئ امام ابو حنيفه رحمه الله görüşü olmakla beraber imam Muhammed onun öğrencisi ona ne yapıyor bu konuda imam Abu Hanife'ye muvafakat ediyor Lakin bi şart an yekun muğabbaran. Bi şart an yekun muğabbar, ay o yer cinsinden olan taş veyahut maden tozlu olsun. Eğer tozlu değilse o zaman İmam Muhammed rahimehullah Abu Hanife'ye ne yapmıyor? Uyumuyor. Ve dikkat ediyorsanız bu da mutaassıp mezhep mukallitleri için bir ibret olması veyahut da bir iğnek olması gerekiyor. Çünkü bazı mezheplerde bazı mutaassıf insanlar ille de benim imamın görüşü başka görüş yok demesi gerçekten bu bir taassıptır. Doğru değil. Dikkat ediyorsanız burada İmam Muhammed ile İmam Yusuf birçok meselede Abu Hanife'ye muhalefet ediyor. Mesela Abu Hanife rahim Allah bu görüşü benimsirken İmam Muhammed diyor ki şu şarttan diyor ben ustada uyabilirim diyor. Eğer o maden tozlu ise... Tozlu değilse o zaman demek ki Abu Hanife'nin görüşünü kabul etmiyor. Niçin? Çünkü tozlu değildir. Üstad'ı olmasına rağmen. Üstad'ı olmasına rağmen. Dolayısıyla burada Müslüman'a düşen görev nedir? Müslüman'a düşen görev sahih, görüse, sahih görüşe sarılmasıdır. İster Hanefi olsun, ister Maliki olsun, Şafii olsun, kim olursa olsun. O hadis sahih ise müslüman Tam Ali Satt ve selamın gerçekten doğru sözü ise o zaman o söze, söze uyarak mezhebine olursa olsun o söz ile ne yapabilir? Amel edebilir. Yani asıl asıl bağlayıcı söz nedir? Ali Satt ve selamın sözüdür, imamın sözü değil. Dolayısıyla eğer <gülüyor> imam Ali Satt ve selamın sözüne aykırı hareket etmişse ve bu da Acaçıkmışsa o zaman o mezhebe mensup olan kişi kendi imamının görüşünü bırakıp Ali (s.a.v.)'in eshas sözüne veyahut da sünnetine sarılması gerekiyor. Diğer bir görüşte diyor ki: "Vakil yecuzu bil'ard ve bima ittasal biha hatta bişecr." Kima yecuzu 'indehu ve 'inda Abi Hanîfe bil-hacer ve'l-madr. El-madr yani atîn el-memsak bazı Yerler biliyorsunuz böyle hep çatlıyor. Aynen çamur gibidir, değil mi? Bazı yerler var böyle topraklı değildir. Çamur gibi serttir ve hep çatlıyor böyle. Balçak. O, toprağı, o ama kupkuru olmuş. Tamam mı? Yani bununla bile ne yapılabilir? Bununla bile teyemmüm alınabilir. Wa <gülüyor> inde Ebu Hanife bil hacer wel madar. Ebu Hanife rahimehullah istirtaç olsun ister bu yani çamur cinsinden olan topraktan olsun ey çamurlaşmış sonra kupkuru olmuş aslı nedir aslı topraktır aslı toprak olduğu için yani her ne kadar kuru olduysa da bunda toz yoksa da bununla ne yapılabilir temum alabilir ama bu İmam Muhammed'e göre şart neydi tozlu, tozlu olmasıdır Abu Hanife bu şartı görmüyor toz şartı yoktur İmam Muhammed bu şartı görüyor Ve kille jejuzu illa biturab tahir. Diher bir görüş, diyor ki, Sadece tahir, Yani temiz bir toprakla ancak olabilir. Bunlar da kimdir? Lehu gubar, Ya le kbiliyed. Ve bu toprak, Toprağın tozu olup, Ellere yapışması gerekiyor, Şatu koşuyorlar. wa huve kavl Ebi Yusuf Ve Şafi ve Ahmet. Bakınız burada, İmam Yusuf rahimahullah, Kendi ustadına uymadı. Kime uydu? Burada esas hadise uydu. Ve bu hadise kim uyuyor? İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin yanında yer almıyor. İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hanbel'in yanında yer alıyor. Niçin? Yani o İmam Şafii ve o İmam Hanbeli taklidi etmiyor? Orada Aleyhissatü vesselam'ın sözü olduğu için İmam Şafii, İmam Ahmed bu sözü asıl aldıkları için, Ebu Yusuf'ta bu sözü gördüğü için ve asıl itibariyle İslam ümmetini bağlayan delil yani Kur'an'dan Kur veyahut da sünnetten olan delil olduğu için a bu Yusuf Rahim Allah burada İmam Abu Hanife'ye iştihadına uymadı Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne uydu ve burada İmam Şafii ile İmam Ahmet ne yaptılar bu konuda birleştiler ey toprak cinsi olacak ve aynı zamanda toprak olmakla beraber yani çamur değil tamur cinsinden böyle kurulmuş değil örneğin şu toprak gibi ve bu top elleri toprağa vurulduğu zaman bu toprak ellere yapışma şartını koşuyorlar.